beraber tutkuyla Okoyun biyopolitika kavramını masaya yatırmaya çalışacağız. Kaç gün önce Utku'ya kısaca bir konuştuk. Çok kabahatlarıyla böyle bir kendi aramızda nasıl bölebiliriz bu tartışmayı daha zengin bir şekilde sunabilmek adına. Ben ilk film yapacağım için birazcık daha genel bir noktadan yaklaşmayı ve e, biyopolitika kavramının e, Foucault külliyatında e, belirdiği anlara e, yoğunlaşacağım. Utku zannediyorum ki, belki benim söylediğim e, masaya yapsediğim konular hakkında da mutlaka sayıcı olan şeyler olacaktır ama onun dışında bir takım daha e, derin bağlantıları e, ortaya çıkarmaya çalışacak. Özellikle daha sonraki, Foucault'un e, daha sonraki e, dönemlerde sonlarına doğru e, Yağızlığı çalışmalara e, yoğunlaşarak. Şimdi, e, çok uzatmadan kompakt e, bir sunum yapmaya çalışacağım. Umarım e, söylemek istediklerini e, söyleyebilirim, sizi de sıkmadan. E, biliyorum, tahmin ediyorum ki e, muhtemelen günün yorgunluğu bile e, burada yapabiliyorsunuz. E, Size teşekkür ediyorum, e, değerleriniz için. E, şimdi... Ee, şöyle düşünüyorum, Foucault'un e, siyaset felsefesinin gücünü e, anlamak için e, Öncelikle Foucault'un e, iktidar kavrayışının e, özgürlüğünü anlamamız e, gerekir e, diye düşünüyorum. Foucault'un bu iktidar kavramını etraflıca anlamadan aslında e, biyopolitikayı, biyo iktidarı e, anlamak e, çok olamaklı olmaz görünmüyeyim. Bu yüzden birazcık e, geriden e, gelip e, bu biyopolitika kavramının anlaşılması, daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir takım e, açıklamalar, tanımlar yapmayı düşünüyorum öncelikle. E, e, şöyle başlayabiliriz. Bu e, konuda iktidar kavramını kristal bir şekilde tartışmaya başladığı. E, bir kitaptan dolayı çıkalım, Hakistane'nin doğuşu kitabı, bu kitapta aşina avlanlarımız muhakkak vardır. Ya da genel olarak bu üyatına baktığınız zaman bu konun hep böyle bir tarihsel analiz, tarihsel çalışma içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Kliniğin doğuşu mesela, benzer bir tarihsel çalışmaya işaret etmekte. Ancak ham kliniğin doğuşu için hem Hakistane'nin doğuşu için e, şunu söyleyebiliriz, eğer bir okuyucu e, gerçekten e, hapishanenin doğuşu kitabını eline aldığında e, belirli bir tarihsel analizle hapishanenin belirli e, tarihsel süreçlerin zorunlu sonucu, neden zorunlu bir sonucu olduğuna yönelik bir tarih anlatısı e, bekleyecek olursa e, muhtemelen hayal kırıklığı olacaktır. Çünkü gerçekten Foucault'un e, Foucault tarihsel e,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 ortaya çıkaracak yani bir rota e, takip eder. E, yine hapishanenin doğuşu ile alakalı e, şunu söyleyebiliriz. Burada işte e, cezalandırma teknolojileri, tıpkı onun e, terminolojisini kullanacak olursak. Farklı cezalandırma teknolojileri bir karşılaştırır. Bu kitapla Ayşin abanlarınız vardır muhakkak. E, i̇lk açılış <gülüyor> sayfalarında bilirsiniz. O... E, Fransa'da ki işte erken modern dönemdeki bir e, idam sahnesini anlatır ve son derece canlı bir şekilde anlatır. İşte o idam gerçekleşmeden önce e, o kişiye yapılan işkenceleri, bütün detayları dakikaten e, bir ziyasefe kitabı için son derece çarpıcı bir e, başlangıçtır. Daha sonra bu cezalandırma teknolojisini...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 Farkın yanı sıra aslında bu, bu iki cezalandırma teknolojisinin iki ayrı iktidar modeline e, ait olması. Buradan şunu anlıyoruz. Foucault aslında iktidar derken e, bu, bu ıı, vurgulamamız lazım. Çünkü e, belki de Foucault'un e, iktidar anlayışının e, en can alıcı noktası bu. Asla ve asla e, bir kişinin sahip olduğu... E, bir bir mülkten bahsettim, iktidar dediğimiz şey bu fukuk'a asla sahip olma bilen bir e, şey değil, iktidar daha çok işte belirli kurulların, belirli ilişkilerin e, toplumsal olarak düzenlenmesi e, demek aslında. Yani fukuk bunu e, çok ilişkisel düzenli, e, iktidar e, kavramı ilişkiler üzerinden e, tanımlıyor, bunu e, vurgulamamız e, lazım. E, bu yine hapishanenin boğuşundaki ayrımına e, te, dönecek olursak bir yanda işte şehir meydanında gerçekleşen bir idam töreni. E, bir yanda e, Gözay'dan hı -hı Irak'ta hı -hı. gerçekleşen bir cezalandırma hapishane e, modeli. E, gerçekten e, işleyiş açısından e, neredeyse birbirinin zıttı iki modelden e, bahsediyoruz.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 ...kent meydanında, şehir meydanında, kitlelerin ıı, şahitliğinde gerçekleşen bu cezalandırmada... ...ceza, ıı, öncelikli olarak bedene ıı, yöneltiliyor. İşte... Iı, ...pek çoğumuzun aşina olduğu bir film olduğunu düşünüyorum. İşte, ıı, şey... ...Cesur Yürek, ıı, öyle değil mi? Onun o meşhur ıı, şey sahnesi... Iı, ...Wirley Wallace'ın ıı, idam edildiği sahne. Benzer bir... E, ...sahneyi kafanızda canlandırabilirsiniz, e, çeşitli işkenceler e, aslında idama eşit geliyor. E, tabi burada da amaç o suçlunun suçunu itiraf etmesi, suçunu kabul etmesi, e, daha doğrusu belirli bir e, e, göstermesi. E, ama bütün o, o şeyler, cezalar, cezalandırma e, edinleri burada suçlunun bedenine de Hep bedeni hedef alan. ...doğrudan bedeni hedef alan bir şiddet e, söz konusu ve yani, muazzam bir e, şiddet, işkence, i̇şte, e, kişiyi ölmekten, öl, durmadan önce ölmekten beter eden e, birisi işkenceden bahsedilmiştir. E, Hafisan geldiğimiz zaman, e, birincisi e, tamamen gözlerden bıraktığı, dört duvar e, arkasında bu e, cezalandırma anlamına şahitlik etmiyoruz. Ee, bunun yanı sıra, e, hedef aldığı yüzey bakımından da e, son derece farklı. Tabii ki elbette bir e, kişi hapishaneye e, konduğu zaman, e, elbette bedene e, yönelik bir cezalandırma söz konusu o kişinin bir yere kapatıyorsun bedeni bedensel olarak fiziksel olarak bir yere kapatmamı istiyorsunuz ancak Foucault'un aslında vurguladığı şey burada yeni bir güzel yeni bir cezalandırma düzeyi oluştu çünkü artık o fiziksel şiddetin hedef, al, hedef aldığı hedef aldığını şekliyle fiziksel müdahale görmüyoruz burada burada daha ziyade belirli bir kişinin tekrar topluma yararlı, vatana, millete faydalı bir birey olarak hapishaneden çıkması için belirli bir rehabilitasyon sürecinden, belirli bir eğitim sürecinden geçirilmesi söz konusu. Yani beden aslında ikinci planda kalıyor ve burada belirli bir ruhun, belirli bir farklı şekillerde ifade ediyor bu o, hapishanenin o, o, borcunda. Artık belirli bir, bir ruhtan bahsediyoruz burada, bir biyografiden bahsediyoruz. Sadece bedeniyle hedef alınan bir suçludan değil, bir yaşam ölçüsünden bahsediyoruz. Bunlar, işte tüm bu ayrımlar aslında. Foucault'un, bu, bu iki cezalandırma teknolojisinin iki ayrı iktidar modeline ait olduğunu göstermek üzere yaptığı ayrımlar. Çünkü hapishanenin doğuşuyla beraber, bunu sadece hapishane kurumuyla ilişkili olarak düşünmememiz lazım çünkü bu hapishanenin işlerini e, aslında belirli bir yargılama modeliyle anlam kazanan ve bu yargılama modeline e, işte e, bazı hukuk dışı alanların müdahil olması söz konusu bir takım uzman görüşleri psikiyatrı e, uzman görüşünün e, sözlerini yani aslında bu kurumsal görüşün hapishanenin e, bir e,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 E, toplum sattığında e, nasıl dinamik bir şekilde e, dağıldığını ortaya koyan bir e, model e, görüyoruz e, Foucault'un anlayışı içerisinde. Dolayısıyla Foucault bu aksanelerin doğuş kitabında iki ayrı iktidar modeli e, ayırt ediyor. Birincisi işte hükümranlık e, modeli, hükümranlık iktidar modeli e, diyebileceğimiz. E, iktidar Burada işte e, bu iktidar modelinde ceza alınma e, teknolojilerinin temel amacı e, o numarkın e, kralın e, intikamını almak. Herhangi bir suç işledildiğinizse aslında ne suç işlemiş olursanız olun burada işlediğimiz öncelikli suç o numarkın e, o kralın otoritesine karşı gelmek. Çünkü o kral belirli bir toplumsal düzeye temsil ediyor. Ve siz işlediğiniz ne suç işlerseniz işleyin aslında kralın gücüne meydan okumuş O yüzden, tam da bu yüzden kral, her ne kadar kendisi o merasimde bizzat bulunmasa bile e, en ağır bir şekilde e, bu suçların cezalandırmasını temin ederek aslında o merasimde her defasında kendi gücünü kendi ayrıcalığını e, yeniden e, üretmeyi imkan buluyor. Ancak Hapishanenin ait olduğu dar modeli düşündüğümüzde hukukuna disipliner iktidar edilecektir. Burada kişilerin terbiye edilmesi, ıslah edilmesi, belirli bir ölç duygusundan ziyade daha uzun vadeli o kişinin ee, ruhunun disipline edilmesine dayanan, onu e, toplumsal düzeneği e, yeniden entegre amacı, entegre etme amacı taşıyan ama bu kişiyi rehabilite etmeyi taşıyan bir eğitim e, pratiği aslında cezalandırma e, bu şekilde cezayan ediyor. Şimdi e, bu arka planı verileri biraz bulattım. Eee biyopolitikaya e, yavaş yavaş e, gelelim. Eee school'un tabii işte e, ee, her felsefeci gibi e, tabi ki bu yıllar e, oradayı koyduğu çalışmalarda e, belki de hem kendi çağdaşlarını hem felsefe tarihini ama en çok da kendisini eriştirerek e, yol alan bir kirozluf e, olduğunu söyleyebiliriz. E, bu yaptığı ayrımlara, işte hükümran iktidar modeli, e, işte disipliner iktidar modeli, bu ayrımları yeni çalışmalarında, yeni kitaplarında ve işte Kolej'de, Fransa'da uzun yıllar boyunca verdiği derslerde hep yeniden değerlendirilerek, bazen geri adımlar atarak, bazen yeni boyutlar ekleyerek ilerlediğini görüyoruz. Hı. Biz şeyde, Hapishanenin Doğuş Kitabı'nda en iyi, aslında FUKO çalışmalarına baktığımızda biyotidar kavrayışı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 Kaç dakika kuruştum acaba? Zaman tutmadım. Bu ee, 15 dakika falan olduğunu tahmin ediyorum. 21 <gülüyor> dakika. Evet. dakika oldu. O zaman e, birazcık kısaca, e, hızlı bir şekilde e, toparlayayım e, burayı. E, yine soru-cevap kısmında fırsat olursa e, başka e, yollardan biraz ilerlemek isterim. E, şimdi e, ...sizi çok yormadan söyleyeceği güzel şeylerden dinleyebilecek bir kondisyonda bırakmak istiyorum bu sonrasında. Şunu söylemek istiyorum, biyopolitika kavramı aslında Foucault'un öncelikli olarak kitaplarında ortaya çıkmış bir kavram değil. E, Foucault'un e, Brezilya'da e, Rio de Janeiro Üniversitesi'nde verdiği bir Seliner dizisinde ilk kez karşılaşıyoruz. Böyle bir e, analiz yapacak olursak Foucault'un yaratı içerisinde. Ve aslında politika kavramını, gündürünü getirme amacı e, ya da bu kavramı ilişkili olarak kullandığı diğer kavramların hep değiştiğini e, görüyoruz farklı amaçlarla, e, farklı e, argümanları savunmak üzere yeniden, yeniden e, gündemi müdemine aldığını ve her seferinde e, yeni bir solukla e, tartıştığını da e, Öncelikli olarak e, bu Brezilya'da, Brezilya seminerlerinin ikinci oturumunda e, gündeme getiriyor. Burada e, gündeme getirme bağlamı da aslında modern tıbın, e, çoğu zaman varsayılanın aksine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 ...gelişim içerisinde üç moment ortaya koyuyor bu durumda. İlki, bunları çok detaylarıyla girmeyeceğim. Devlet tıbbı dediği, işte 18. yüzyıl Almanyasıyla ile ilişkilendirdiği... ...devlet tıbbı modeli dediği toplumsal modeli, bu devletin bekasını... Ee, öncelikle e, şey yapan, amaç olarak benimseyen e, bir e, tıp anlayışı. E, ikinci moment, toplumsal tıp tıbbın gelişimi açısından üçüncü momentin, e, bir momenti Fransa'yla, genel yani, yine 18. yüzyıl sonu Fransa'sı ile ilişkileniyor ve buna şerif tıbbı adını veriyor. Burada bu şerif tıbbının, devlet tıbbından farklı, genel olarak işte, devletin e, bekasını, e, amaç bilmekten ziyade e, şehir yaşantısını e, düzenlemeye yönelik, e, şehir yaşantısının getirdiği, işte şehirlerin kalabalıklaşmasının e, getirdiği, o nüfus yoğunlaşmasını getirdiği birtakım e, sorunları aşmak üzere geliştirilen e, şehir yönetimi e, politikalarını e, kast veriyor. İşte kanalizasyon e, e, sistemleriyle ilgili gelişmeler, Mezarlıklar, mezarlıkların e, şehirde nasıl konumlandırılacağı, yerleştirebileceği ile e, ilgili e, politikalar. E, üçüncü e, momenti de e, 19. yüzyılda belirlik e, kazandığını söylediği bir İngiliz e, modeli e, olarak m, ortaya koyuyor. E, İngiliz modelinin özellikle vurguladığını görüyoruz bu seminerlerde. Çünkü e, İngiliz modeli e, işte, e, ilk momantte ilk e, modelde e, Almanya modelindeki gibi devletin kalsını değil ya da e, işte Fransa e, Fransız modelinde olduğu gibi şehir yaşantısını değil e, doğrudan bireyleri e, hedef alan bir bireyleri dert edinen e, bir toplumsal e, tıp e, modeliyle karşı karşıyız. Burada örnek olarak işte e, yoksulluk yasasını örnek veriyor İngiltere'deki. Burada artık e, yoksulların sağlık hizmetlerinin devletçe e, karşılanması söz konusu. Çünkü aslında e, bu kişilerin e, hastalıklarının e, bir e, halk sağlığı problemi e, olarak e, görülmesi söz konusu. Yine e, e, bu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 din temelli bir toplumsal tıp anlayışından beden odaklı bir toplumsal tıp anlayışına geçişi işaret ediyor. Burada Foucault aslında biopolitikayı da dolayısıyla 19. yüzyılın somut koşulları İngiltere'de İngiltere'nin başını çektiği sanayi devirini, bütün bu tarihsel koşulları da göz önünde bulundurarak aslında kapitalizmin bedenle ilişki kurma kitleyi olarak ortaya koyuyor. Bir alıntı yapacağım ve yavaş yavaş hemen bitireceğim bu işi buraya de... Kapitalist bu dediğim ikinci e, seminardan alınsa, kapitalist toplum için her şeyden daha önemli olan biopolitika'dır. biyolojik olan, somatik olan, bedensel olandı. Bu dediğim gibi e, biopolitika'yı kapitalist toplumun ortaya çıkışıyla e, ilişkilendiren e, o biopolitika e, terimini kullandığı e, ilk e, seminer. Ee, ancak şey da mh, söylediği gibi, daha sonra bu toplumu savunmak gerekirdi, ee, salt, toplumsal tıbbın girişimiyle alakalı bir an, bir merhale, bir moment olarak değil de, yeni bir iktidar e, modelinin e, ortaya çıkışıyla alakalı bir e, durum olarak e, ortaya çıkacak. Burada söylemek istediğim şey şu, e, Biyopolitika e, dediğimiz şey aslında şu e, bütün e, bir sanayi devriminin toplumu dönüştürmesinin yanı sıra e, kıta Avrupa'sındaki demografik değişiklikler, artan nüfus e, ve bunun nüfusun e, şehir yaşantısında ortaya e, çıkardığı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 kendi e, kanatları altına alan e, bir biyo e, kavramsallaştırmasına e, gidecek. E, Foucault'un biyopolitika kavrayışı bu ilk emarelerin ilk izlerini bu iktidar kavrayışlarını aslında detaylandırmadan çok önce toplumsal tıbbın e, işleyişi ve gelişimine yoğunlaştı. Bu Brezilya e, seviyelerinde görüyorum. Bunlara birkaç e, bir şey eklemeyi ister eğer e, sizde bilgilendirme sözü cevap kısmına Ama şimdi çok uzatmadan eee odası eee Lutfiye Hassam'ı e, için teşekkür ederim. <gülüyor>